Sabır, Sabır, insanın başına gelene katlanması ve onu kızdırana karşı kendine hakim olması demektir. Allah'ın verdiği sıkıntılara Allah verdiği şükredip sıkıntılara sabredilir. sabredilir. Sıkıntılara katlanmanın her türlü amel ve mücadele sürekliliğinin adıdır. Sabır. Sabır, sıkıntıya karşı sabretmek bolluk anındaki afiyetten daha eftaldir. Hayat bir süreçtir. Bu mücadele süreci içerisinde tüm peygamberler, tüm peygamberler ve onun sahabelerine ve yapılan eşkenceleri hatırlayalım. hatırlayalım. Sabır dediğimiz zaman aklımıza peygamber efendimiz gelir. Hani peygamber efendimiz sabrın en büyüğünü yaşamıştır ya. Örneğin 20'ye yakın çadıra yaklaşarak içinde bulunanları İslam'a davet edip hepsinde de aynı kötü muamele gören efendimiz sonra çadıra aynı ümitle yaklaşıp yılmadan usanmadan tekrar tekrar o çadıra gidip İslam'a davet etmesi Efendimiz'de en büyük sabır anlayışını kavrayacağını görmekteyiz hani başına Hadi. deve, başına, işkembesi, döktüler deve döktüler ya, işkembesi döktüler ya o durum karşısında, karşısında Allah'a şükür edip Allah sabretmiştir. Allah şükür sabretmiştir. Allah sabretmiştir hicretten çoğu ashab-ı ikramın kurulu işinden evinden olduğunu ve buna karşı nasıl sabrettiklerini düşünelim sahabeler İslam dininin çıkmaları için müşrikler tarafından her türlü işkenceler yapılıyordu ve onlar sabrettiler çünkü sabretmenin kendilerine cennet vaat edileceğini cennet biliyorlardı vaat edileceğini biliyor sonunun onlarla mutluluk getireceğini biliyorlardı oysaki insanlarımız şimdi nefislerine bile sabredememektedir Hani Hz. Eyyub aleyhisselam imtihan üzerinde yakalandığı amansız hastalığa sabrederek yüzünün akıyla çıkmış ve bu sabır karşısında Yüce Allah ne Yüce buyurmuştur? Allah, ne doğrusu, Allah, ne buyurmuştur ne doğrusu biz doğrusu, onu, Eyyub'u sabırlı bulduk. Eyyub sabırlı o, ne güzel o, güzel sabır, o ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a Allah yönelmişti. Allah yönelmişti. Hakkı savunuyor olmanın bedeli en büyük düzeyde ödeyenlerin başında peygamberler gelir. Onlar Kur'an'ın sabrı emredenlerin ayetini direniş olarak alıyorlardı. Çünkü sabır kelime, Çünkü olarak, sabır kelime da olarak da anlamına direniş anlamına geliyordu. Bizler de onlar gibi sabretmemiz gerekmez miydi? Hani Hz. Eyyub aleyhisselam sabrettiği için Allah tarafından o ne kadar güzel kuldu, kadar güzel iltifatlar, kuldu edilmişti. iltifatlar edilmişti. Ona edilen iltifatlar bizlere de edilmesini istemez miydik? O halde bizler de halde, efendimiz, bizler de gibi, efendimiz sahabeler gibi, gibi, sahabeler gibi sabretmektense, sabretmektense sabretmeye çalışalım. Sonsuz mutluluğa kavuşalım. Mücadele edip yıprananlar, sıkıntılara maruz kalanlar ve bu şekilde imtihan edilenler için Rabbimiz ne buyuruyor? Sabrediniz. Sabrediniz. Çünkü edin. Allah sabredenlerle, sabredenlerle, sabredenlerle beraberdir diyor. Beraberdir, diyor.